Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bendeniz Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamlayız Hocam hoş geldiniz Hoş buldum Afiyettesiniz Elhamdülillah. Elhamdülillah Allah afiyet versin Amin e, Bugün hocam biraz e, Böyle Ramazan arefesindeyiz Ramazan'a hazırlığı konuşsak diye düşünüyorum Yani e, Benim bir ara yazdığım bir yazı vardı Ramazan'a yakalanmak diye Yani Ramazan Geliyor farkında olmuyoruz Aa, Gelmiş Ramazan falan gibi Bugün biraz Ramazan'a yakalanma e, böyle riskinden korunalım diye. Ya da Ramazan'ı yakalama. Ha, biz Ramazan'ı arayalım değil evet. mi? Resulullah Efendimiz'in Salallahu sallallahu aleyhi ve sellem'in o e, duasında da var değil mi? Yani e, Ramazan'a kavuştur diye e, Recep-i Şaban'ı bizim için bereketli kıl. Demek ki bereketli kılınabiliyor ve o Ramazan'a hazırlık olabiliyor. O zaman yani biraz Şaban'dayız. Ramazan'a aşağı yukarı 20 gün gibi bir zaman var. Biraz hazırlık yapalım Ramazan'a. Nasıl hazırlanılır ona bakalım diye düşünüyorum. Siz de uygun görürseniz inşallah. Nasıl hazırlanalım ki Ramazan'a biraz daha yani bekliyorduk Kendimizi hazırladık Ramazan'a Ve bu Ramazan'ın sonunda inşallah Rabbimizin lütuflarıyla Karşılaşacağız diyebilelim Gibi bir şey Önünüze böyle bir şey koyayım Hocam buyurunuz Bismillahirrahmanirrahim Hocam Anneler günü diye bir gün yapıyoruz Evet Annelik duygularını 300 64 gün yok kabul etmemizin gerekçesi oluyor bu. Evet. 365 günlük bir yılın bir gününde anne diyoruz. Güya işte ona bir çiçek neyse alarak bu işi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Ormanlarımızı orman haftasına daraltıyoruz. Herhalde bu çağın getirdiği hayat tarzı olarak kimseye ve hiçbir şeye ömür boyu pay ayırma yok. Evet. Güne, haftaya daraltıyorsun, gidiyor. Bayramlarda öyle işte filanca şeyin mesela Çanakkale'yi 18 Mart'ta hatırladın mı Çanakkale'de şey şehitlerle oldu. hukuku bitiriyorsun. Diyelim öyle olmuyor ama o kadar da ucuz değil herhalde bu iş. Evet. Bunların evet. bıraktığı vatanda 365 gün yaşıyorsun. Ama evet. onlara bir 18 Mart'ı bırakıyorsun. Ya yani evet. Gibi. İşin bu tarafını düşünmek yani, lazım. Bir de o tarafına. Şimdi Ramazan-ı Şerif... ...eğer anneler günü gibi... ...dinin bir e, bölü 12, 12 ayından... ...bir tanesinin... E, ...çok popüler olduğu... ...orucuyla, sadakasıyla öne çıktığı bir mevsim oluyor da, sonra hayat eski rutinliğiyle devam ediyorsa, Ramazan-ı Şerif geliyor ve gidiyor demektir bu. Şimdi bu sözleri daha çok Ramazan biterken konuşulur. Değil mi hocam? Yani Ramazan bitiyor. Bundan sonraki şeyi Ramazansız yaşamayın. Şimdi biz önünde de konuşuyoruz bunu. Bunu o zaman konuşma bu hastalığı getiriyor işte. Evet. Yani mesela fitre Ramazan'da Ramazan bayramının birinci günü sabah namazıyla bayram namazı arasında o bir buçuk saatlik zaman dilimindedir fitrenin vaciplik günü. Evet. Bunu o anda bayram hutbesinde almasan ne olacak? Bayramdan çıktın mı fitrenin vakti bitmiş oluyor. Tabii. Evet. Ramazan-ı Şerif, Ramazan bitmiş. Orada caminin içinde bayram namazına 10 dakika kalmış. Sen hutbe okumuşsun. Fitreleri verin diyorsun. Vakti bitmiş. Bunu ne zaman verecek? Evet, yani? evet. Çünkü fitre bayram namazı kılınınca vakti bitiyor. Namazdan sonra hutbeye çıkıyorsun. Ey Müslümanlar fitre vaciptir verin diyorsun. E, kime vereceğim vakti bitti. Kazaya kaldı gibi evet. oldu. Bunu Ramazan'dan 3 gün önce anlatıp hatırlatmak gerekiyor ki Müslüman fitresini o saate hazırlasın. Ramazan-ı Şerif'in yani deyim yerindeyse kıymetine muhalif olarak kıymetini haşa tankı hissedecek en büyük sıkıntı Ramazan-ı Şerif'in bir Ramazan'da başlamasıdır. Evet. Oruç bir Ramazan'da başlamalı ama Ramazan'ın heyecanı bir ay önce belki başlamalı. Evet. Aksi takdirde Ramazan bize girer biz Ramazan'a girmeyiz. Evet. Ramazan gelir, geldiği gibi de gider. Evet. Ramazan-ı Şerif böyle transit giderken uğranılan bir tünelin adı değildir. Ramazan-ı Şerif bir bakım yapma, ibadet dünyamızı, iman dünyamızı yeniden yapılandırma dönemi olmalıdır. Bunun için Ramazan farklıdır zaten. Bu da eğer benim e, algılama sistemim açıksa Ramazan'a karşı hmm. o zaman yapabilirim bunu ben Algılama sistemi açıksa Ramazan'ı algılıyor olmam lazım hmm. Onun için diyorsunuz heyecanını bir ay bir öncesine ay önceden kuşat, kuşanmak yani lazım Mesela Ramazan'da orucun önemini 2-3-4. gününde teravih namazına gelmiş bir Müslüman vaazda öğrense Zaten eğri başladığı için O onu devam ettiremeyecek Yani bir oruç Bir ay öncesinden Gelin gibi hazırlanması gereken bir ibadettir Teravih, heyecanı bir ay öncesinden Başlamalıdır Ama ne yazık ki marketçilerin Hazırlığı daha güçlü Ramazanda tüketim artıyor çünkü Evet Camilerin inşaatları varsa O Ramazan hazırlığı var o camide inşaata para toplanacak çünkü Evet bir maddiyat ve bir e, yani görsellik bir tür şov bölümü Ramazan Şerif'in öne çıktığı için Ramazan biter bitmez hatta Ramazan'ın 20'sinden sonra da zaten kalmıyor o heyecan Ramazan Şerif geldiği gibi gidiyor biz de evet. durduğumuz yerde duruyoruz hala evet şimdi bir hadisi Şerif'i hocam belki bin defa dinlemişizdir siz biz bu yaşımıza kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yani üç kişiye beddua ediyor Cebrail Aleyhisselam'da amin diyor Efendimiz. Bir tanesi de kim? Minberde. Minberdeyken Ramazan-ı Şerif'i gördüğü halde Ramazan'ı yaşadığı halde cennete giremeyenin Allah burnunu sürtsün diyor. Evet. Burada durmak lazım. Yani Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamın Aleyhim Esselam'ın yaptığı bir duaya e, amin diyor. Evet. Rahmetellil alemin oldu. Hadi ve bu dua beddua. Normal rahmet evet. duası değil. Burnu sürtünsün. Yani, yani helak olsun bu, gitsin. Bunu yapın. Yapmazsanız işiniz çok kötü. İşiniz çok kötü. Bir de bu sizin son, alternatif. son alternatifiniz Son alternatif. alemin evet. gelmiş bir peygamber. Ramazanı değerlendiremiysen sana yapacak bir şeyim yok benim demek istiyor. Demek Çok açık istiyor. söylüyor bunu. Evet, Burnunu evet. sürttünsün diyor. Evet. Niye? Ya sen Ramazan'ı değerlendirememişsin. Ben seni ne yapayım? Değer gibi. Yani cenneti kazanmak lazım Ramazan'da. He. Buna bizim inanmamız lazım. Meleklerin ispatımızı görmesi lazım. Evet. Bu da Ramazan'ın içinde başlamış bir kampanya ile yürümüyor. Çünkü Ramazan vaaz dinleme ayı değildir. Evet. ...dinlediğin vaazları... ...pratiğe dökme evet. ayıdır... kadar hani... Bit ...ramazan bitiyor yani... ...soğuyorsun zaten... <gülüyor> evet. ...şimdi düşünebiliyor musunuz... ...benim bütün yarışa yapacağım hazırlık... ...yarış startı verildikten sonra antrenmana başlıyorum ben... ...çok güzel örnek çok güzel... ...yani aylarca hazırlık yapacaksın da... ...start düdüğü çalınca... ...koşmaya başlayacaksın... ...evet... Şimdi biz Ramazan-ı Şerif Hoca de bu konuda programlama hatası var. Tamam Ramazan-ı Şerif'te hakikaten Hoca Efendiler 11 aylık hantallığını atacak çalışma yapıyorlar. Ama bunu Ramazan'da başlatıyorlar hocam. Evet. evet. Şimdi Ramazan'da birdenbire kendimizi orucun içinde buluyoruz. Hele sıcak bir mevsimde 15-16 saat oruç tutuluyor. Orucun evet. içinde buluyoruz. Ramazan-ı Şerif'te kendimizi gecelerin... Ee, ...önemli bir bölümünü... ...ibadette buluyoruz... Tav, ...sahurdu, teraviydi derken... ...uyku sorunumuz oluyor... ...Ramazan-ı Şerif'te kendimizi infak mevsiminde buluyoruz... Evet. ...bu yoğun programı... ...kaldırmakta... ...aslında zorlanıyoruz biz... ...neden? Çünkü Ramazan-ı Şerif... ...gelmeden herhangi bir egzersizi yapılmamış bunun... ...hatta heyecanı da hazırlanmamış... ...vakıflar Ramazan'a hazırlanıyor... ...bireyler değil... Niye vakıfların faaliyetleri var Ramazan-ı Şerif'te? Evet. Faaliyetler var. Ee, bu faaliyetler işte infak faaliyetiydi veya hayırlarla ilgilenme yani menfim ağada değil bu. Ama vakıf faaliyetinin yani tüzel kişiliklerin hazırlığı var, özel kişilerin hazırlığı yok. İnsan olarak evet. İnsan olarak. Dolayısıyla biz Ramazan'ın biri geldiğinde ya Allah deyip yola girdiğimizde ısınmak için geçirdiğimiz süre Ramazan süresi bizim. Sıma şimdi yani bu programı biz yani 20 gün var. 20 gün var, rahat bir 20 gün var. <gülüyor> 20 gün var bu Ramazana hazırlanalım diyoruz. Nasıl hazırlanmalı? Evet. Bir defa o gelir bu, aklına bunu insanın. Vakıflar olarak zaten vakıflar en iyi şekilde hazırlanıyor. Evet. Dernekler en iyi şekilde. Diyanet bütün izinleri kaldırıyor, böyle olağanüstü bir mevsim yapıyor. Evet. Tüzel kişiliklerin hazırlığını gündem etmeyelim. Bunu evet. çıkaralım bir defa. Evet. Zaten onlar ihtiyaçları da yok bilgi. Yani tüzel kişilikler, herkes kendi perspektifinden Ramazan'a yapacağı yatırım, Ramazan'da ortaya koyacağı performansı açısından tüzel kişilikler hazırlanıyorlar. Evet. Bizim onu çıkaralım. A ve B şahıslarını tüzel. Burada yapılacak iki şey var. Bir, Ramazan-ı Şerif'i aile olarak <gülüyor> karşılama çalıştayı Hazır, yapmak zorunda. Çalıştayı. Böyle evet. bir çalışacağız. Evet. Oturacağız. Hanım, büyükler, hatta mümkünse yakın akraba bir araya gelip hmm. Ramazanda iftarda bir araya geliniyor ya. Evet. Bu Ramazan 15 gün kala bir araya gelip Ramazanı ihya çalıştayı. Ramazan değerlendirmesi diyelim. Hocam hmm. ihyaya gerek yok. Çünkü Anlamayabilirler. Herkes ihyanın eski soruşturmalarından geliyor zaten. Yani hmm. 30 sene olmuş ben Ramazan tutuyorum. Evet. Mesela benim 30 seneden de fazla hemen hemen 40 küsür senedir Ramazan-ı Şerif tutuyorum ben. Benim bir defa geçmiş Ramazanlar nerede? Evet. Bu birinci sorgulama olacak. Geçen seneki Ramazanda ne yaptık biz? Evet. Ve çalıştayın birinci madde. Birinci madde. Geçen seneki Ramazan'da ne yaptık? Bu ne yaptıkın cevabı ne kaldı yani? Evet. Ne kaldı? Şöyle bir baştan savma yapamayız. Canım Allah biliyor ne yaptığımızı. Tamam biz de biliyoruz az çok ne yaptığımızı ama yani tabii, tabii. Allah Kendimize biliyor baktığımızda başımızdan savmak, savmak gibi olmamalı bu. Geçmiş Ramazanları ne yaptık? Soru bir. Evet. Bunun üzerinde kadınlar kadınca, erkekler erkekçe. E, üzerinde durmalı İki Bu Ramazan ne yapabiliriz Evet. Üç Ramazanı birey olarak Nasıl yaşadık Sorumluluğumuzdaki çocuklarımız Eşlerimiz açısından Ramazanı nasıl değerlendirdik Mesela Biz Ramazan ümmetiyiz ya Resmen Ramazan ümmetiyiz hocam Hiç Ne, bunun ne demek o hocam Ramazan bize mahsus demek evet. Bu ümmete mahsus Nasıl mesela Miraç peygamber aleyhisselam efendimize mahsustur. Ramazan da bu ümmetin ayıdır. Evet. Ramazan farkı var bu ümmette. Dolayısıyla ümmetliğimizin farklarından biri olarak bizde bu farkı ortaya koyup bireyler olarak aile bireyleri olarak da bu farkı ortaya koymalıyız. Ailede bu üç noktadan geçmiş Ramazan'ı ne yaptık? Bu Ramazan'da ne yapmamız lazım? Fark ne yapabiliriz? Etkimiz altında bulunan veya ahirette hesabını vereceğimiz çocuklarımız ve benzeri sorumluluğunu taşıdıklarımız açısından ne yatırım yaptık? Şeyler belki burada ne yaptık dediğimizde yani biraz sanki yapamadıklarımızı da değil mi hatırlamak gerekiyor. Özellikle tabi. Evet. Ramazan'da, Neler yapamıyoruz mesela, mesela Ramazan'da hocam? çocuklarımızı sahura kaldırmayı ben bir iş kabul etmiyorum. Yani. Zaten çocuk merak ediyor bu saatte ne yapıyorsunuz siz diye. Evet. evet. Zaten ilk üçünde, dördünde kalkıyor çocuklar. Ben evet. de çocukken ilk günler kalkardım sonra anneme yalvardım beni daha kaldırmayın diye. Bir değişik bir şey yokmuş o saatte. Evet. Gerçi bizde Karadeniz makarnası yapılırdı. Bir iki gün annem onu yapardı. Onun için merak ederdik. <gülüyor> yani farklı bir yiyecek çeşidi olarak. Ramazan'a mahsus ben mesela Ramazan'da çocukluğumun bana bıraktığı şey babamın okuttuğu mukabeleler ve Karadeniz makarnası. Yani kala demek kala ki bunlar kaldı. Etkilendiniz kalmış. onlar. Etkilenmişim etkilendiniz. tabii. Etkilendiniz. Etkilenmişim. Yani demek ki çocuğu etkileyecek şeyler üzerinde de düşünmek lazım. Ramazanda mesela <Gülüyor> madem biz Ramazan'ı ömür ibadeti ve bu ümmetin ayı olarak görüyor, Ümmet ayı olarak görüyoruz Amazan-ı Şerif'i. Buradan ben şunu da anladım hocam. Yani ümmet ayı derken belki ümmetin o e, manevi şahsiyetini dokuyan temel unsurlardan da Allah dahil. razı olsun onu kastediyor. Evet. Ümmetimizi farklı yapan şey. Farklı i̇nfakta farklı evet. yapıyor. Oruç zühtünde farklı yapıyor. Gece ibadetinde farklı. Ümmet olarak orijinal kimliğimizin en dorukta olduğu ay Ramazan. Ve de yoğuruyor değil mi hocam? Evet. Mesela hac yoğuruyor. Yoğurması Mesela... gerekiyor. Evet, gerekiyor. Yoğurması evet. gerekiyor. Her şeye rağmen de hocam bu kadar yani sınırlı evet. ölçüde değerlendiriliyor olmasına rağmen. Rağmen bereketi geliyor. Ee, geliyor tabii. Evet. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Çocuklarımızı savura alıştırmanın çok acil bir konu olmadığını düşünüyorum. İftara akrabaları çağırdık. Bunun da çok acil olduğunu düşünmüyorum. Bu sene ve anne babalar bütün senelerde bir aylığına da olsa çocuğumuzu mesela internet ortamından tecrid etme uygulaması için kullanabiliriz Ramazan'ı. Hmm. ...bunu beceremeyecek durumdaysak... ...mesela internet kullanımı 5 saattir... ...bu bağımlılık hmm. ve çılgınlık haline geldi... ...dünyada... Hmm. ...devletler baş edemiyor... ...kurumlar baş edemiyor... ...psikiyeti bununla baş edemiyor... ...ama biz ümmeti Muhammed'iz... ...Ramazan bizim en büyük ayımız... ...yani bu mübarek ayda biz... ...mesela internet mücadelemizi... ...aktif hale getirebiliriz... Hmm. ...medya mücadelemizi... ...aktif hale getirebiliriz... ...mesela ailede... E, 5 yaşından itibaren çocuğun yasak anladığı çabuk iki yaşında hmm. çocuğa medya yasağı getirecek halimiz yok 5 yaşından itibaren çocuklarımıza onları da ikna ederek bu mübarek ayımızdır bizim Resiminden dedikodusuna kadar her şeye bulaşan internetten bir miktar arınacağız çocuklar tamam mı? Belki hocam bunu da ikna etmek dediniz ya o, o da önemli çünkü e, ikna ederek. Yani şöyle de bir değil. şey ya şu Ramazan çıksın da biz şu yasaktan kurtulalım falan gibi bir psikolojide. Ramazan, Ramazan düşmanı yetiştiririz bu evet, sefer öyle evet, değil? Evet. Bunu da ta, ailenin durumuna göre mesela. Sizin evinizde bunu sıfırlama iddiası doğru değil. Medya ehli bir insansınız. Medyayı evet. sıfırladı demek. Babamız yatağa düştü demek gibi bir şey olacak sizin <gülüyor> evde. Benim evim evet. o kadar değil ama. Evet. Ben direkt medya insanı değilim. Evet. Evime televizyon girmedi. Şu evet. ana kadar televizyonum olmadı. Son bir senedir gazeteleri de sokmuyorum. İslamcı gazeteleri de sokmuyorum evime. <gülüyor> yani bir oluk dergisi geliyor. Evet. Bir de bir, Hüküm bir de Dergisi geliyor. <gülüyor> ee, evime sokmuyorum. Evet. Yani Müslümanların gazetelerini de sokmuyorum. Dedikodudan korktum. Yani bedava yalakalık başlıklar falan nefret ettirdi beni. Allah Allah. Yani çürüklerimle istişare ettim. Tamam getirmeyelim dediler. Doğru dediler. Zaten akşam ben gelirken getirip bırakıyordum gazeteleri. Evet. Ya onun yerine otururuz evde dedim. Muhabbet ederiz. Yani bunu da kaldırdım ama. ...anlayarak, çocuklarımla, eşimle... ...istişare çok, ederek... ...istişare ederek, yani bu gazeteleri getirmeyelim... ...dedim, İslamcısına... ...varıncaya kadar, huzursuz ediyorsa bizi... Evet. ...e ben niye, kendi bile bile niye... ...bindiğim dalı keseyim... ...şimdi mesela ne yaparız... Ee, ...ilk 10 gününde... ibadetimiz hiç aksamasın diye... ...10 günde %80... ...indiriyoruz, sonra %70... ...sonra %60... ...seneye bunu %100'e çıkarmamız... ...mümkün olacak, evet. bence... İnterneti, medyatik çalışmaları bir planlamayla çocuklarımıza kısmamız oruç kadar değil ama büyük bir eğitim. Çünkü bu dünyada artık internet, cep telefonu çocuğun ekmeğinden daha değerli. Evet. Yani çocuklar e, tuvalete gitmeyi bile erteliyorlar. Unutuyor. Bağımlılık, hastalık haline geldi bu. ...dünya devletlerinin... ...buna yapabileceği bir şey yok... ...yani çocuklarımıza... mesela bunu yapamayan aileler olabilir... ...evlilik yaşındaki bir çocuğu... korsanla ...babası teravihe gidince bu işi yapmaya... ...eğer sevk edecekse... ...bunu yapmamak lazım... ...o zaman ne yaparız... ...yani sınırlama getiririz... ...mesela deriz ki aç cep telefonunu... ...işte veya internet sayfalarını aç... ...bunların en zor olan... ...on tanesini çıkar... Bu beş taneyle on gün idare edeceğiz. Bir milim de olsa Ramazan hatırını kullanalım. Evet. Bu bana göre getireceği şey sahur sofralarının o nostaljik hatırasından daha güçlü bir şey getirecektir. En azından bir duyarlılık kazanacak. Onu ya, kazanacak evet. yavrumuz. Ve biz hassasiyetimizi kazanacağız. Biz delmeyeceğiz bunu aile büyükleri olarak. Evet. Bu Ramazan-ı Şerif'te geçen sene yapmadıysak bunu bu sene yapmamız halinde bu bir farktır. Evet. Ramazan farkıdır evet. bu İkinci olarak Ramazanı şov olmaktan Çıkarmak zorundayız Şimdi ben Bizzat en üst makamlara da Farklı Şekillerde duyurdum 15 dakikalık bir video hazırlayıp Onu Bütün benim, benim sesimin Duyulduğu yerlerde duyurdum sonunda Büyükşehir Belediye Başkanlarından biri Fena kızmış bana Hmm. İsim veriyor mu sokağa çıkalım bari Ramazan'da filan gibi hmm. güya ben baskı yapıyorum gibi. Arkadaşları spri yaptılar filan şehre gitme hocam dediler başkan fena yapar seni orada. <gülüyor> Çünkü millet gitmiş bu sefer sen bizim Ramazanımızı oynuyorsun demiş. Hmm. Ramazan eğlencesi yapıyorsunuz filan. Ee, elhamdülillah iftihar ettim Rabbime hamd ettim. Öbür sene bu dediğim iki sene oldu geçen sene programlarını azalttılar. En üstten de uyarı geldi. Ne yani, anlama geliyor? Şov ıı, malzemesi haline getiriyor. Evet. Yani ashab-ı kiramın Ramazanda fetih var, zühtü var, ibadeti var, teheccüdü var, itikafı var. Ben 14 asır sonra geliyorum Ramazan eğlencesi diyorum. Evet. Bana bir Allah'ın kulu birini göstersin ki belediyeler veya vakıflar Ramazan eğlencesi yaptılar şarkılı türkülü de namazsız oruçsuz şarapçı insanlar da tövbe ettiler. Ramazandan sonra hidayete erdiler. Bunu yaparken bana diyorlar ki o sayede gönüllerini kazanıyoruz. Hmm. Kimin şarapçıların gönlünü kazanıyorsun? Kimin gönlünü kazanıyorsun ya? Bir belediyemiz mesela evet. e, bir üstelik de benim arkadaşımdır. Dedim ki sen dedim Ramazan eğlenceleri de bir filamanızı gördüm dedim. Sen dirilmeyecek misin kıyamet günü dedim ya <gülüyor> Çünkü orada verdiğin saat Yatsı ezanına 10 dakika kala bir saat Kaç kişinin ya, ez, Namazını sen etkiledin Sen teravihi mi bloke etmek istiyorsun Protosto ediyorsun Milletin camide dinleyeceği 10 dakikalık Bir vaazı mı protosto ediyorsun Derdin nedir ya o işleri kültür müdürlüğü İlgileniyor dedi ama senin adın yazıyor Orada dedim evet. sen oy toplamak için Bunu kullanıyorsun Kültür işleri müdürlüğüne attı topu hemen biz ama dedi filan bin sayı kadar iftar yaptırdık... ...onun sevabı da mı yok? Lazım değil la iftarın senin dedim ya. <gülüyor> ya iftar ettirdin ama orucumu da bozdun... ...teravihimi bozdun. Yani şov buna diyorum hocam. Evet. Ramazan-ı Şerif yani kıyamet günü... ...Ramazan-ı Şerif'te milleti eğlendirenler diye bir bölüm mü açılacak cennette? Ya namazda gülüyor muyuz biz ki Ramazan'da güleceğiz... Şöyle bir şey sorulsa size hocam mesela belediye falanca belediye yani dese ki Nurettin hocam ya biz işte Ramazan'da halka yönelik bazı etkinlikler yapmak istiyoruz. Yani bunu da hakikaten şov vesaire niteliği olmadan Ramazan'a hizmet çerçevesinde yapmak istiyoruz. Ne yapabiliriz diye e, sorsalar yani Hadi bizi dinleyen 10 tane belediye başkanı Var e, Onlara ne deriz hocam? Ben hocam şunu derim Ramazan cami ayıdır camileri güçlendir derim Hı. Günlük camileri temizle Mesela çok Sen de reklam yapayım seneye seçim var diyorsan, Ramazandan çıkışta camide Lokum dağıt madem çok merak ediyorsun Camilere özel Seccadeler yaptır camileri Serinlendir Hoca efendileri oradan oraya taşı. gündüz hanımlara e, faaliyet yap. Yani teravihimi sazla buluşturma. Evet. Hacıvat kacıvat gürültüleriyle milletin zihnini sulandırma. Ramazanda Kur'an okunması lazım. Ramazanda evet. tefekkür yapılması. İbadet lazım. ayı Ramazan. Sen bunu sazla değiştiriyorsun. Evet. Yani eğer hizmetse derdin camileri güçlendir. Mesela imam efendileri araba tahsis et. Evet. Beş tane senin şehrindeki imam efendiler namaz aralarında senin araban ve belediye zabıtası eşliğinde apartmanları tek tek dolaşıp Ramazan tebliği yapsınlar. Sen de belediye olarak küçük bir Ramazan kitapçığı dağıt. Kapıdan insanlara Ramazanınız mübarek olsun hanımefendi diye tebliği yapsın. Zaten senin gelecek gelecek bin kişi geliyor senin programına. Evet. O şehirde oturuyor bir milyon insan. Evet. Binde birey. Bu şekilde hoca efendiler zabıta eşliğinde seni de tamam tanıtsınlar Tamam belediye başkanısın demokratik bir görev yapıyorsun seneye seçime gireceksin. Vakıf başkanısın yardım toplayan insanlardan camilere e, gelmiyor insanlar doğru gönüllerini kazandırmak istiyorsun. Bir paket lokumdu bir çiçekti apartmanlarda dolayı emri bir maruf bu ya evet. insanları sazla cazla. Hele şu <gülüyor> Ege taraflarında filan çok berbat şeyler hocam bu yaz sezonuna geldik rezil bir şekilde insanlar tırıl çıplak sahillerde Ramazan şenliği yapılıyor. Yani kala kala şeytana hizmet etmek mi kaldı biz? ramazan Şerif'te yapacağız. Yani müftülüğe giderim, belediyeyse ben, vakıfsan müftü bey selamun aleyküm emrindeyiz. Biz Ramazan'da bir ay hizmet etmek istiyoruz. Niye müftülere verilmiyor bu yetki de belediye başkanının ne iş var Ramazan'la? Sen layık bir ülkenin bir şehrinde belediye başkanısın. Bu müftü beyin vazifesi gitsin müftü beyde e telefon etsin şu şu vazifeleri size verdik desin müftünün altında. Yani eğer müftülüğe teslim edilmiyorsa bu görev ben bunda samimiyet aramam zaten bir daha. Sen demek ki o için bunu yapıyorsun ya da benzeri bir. Şöyle yapacağım. bir mantığı belki hocam. Ee, yani biz belediyeyiz e, Halka Hizmet Kurumu'yuz Ramazan'da bu halkın e, En önemli bir yaşama tarzıdır Bir hayat tarzıdır Ben Ramazan'da da Halka hizmet etmek istiyorum ya Şimdi bu samimi bir yaklaşım Olabilir Halkın ha. beklentileri arasında yok ki bu ama Hayır bekleyebilir Artı bir şey yapmasında ben bir şunu, mahsur... Bunu bana bir başkan söyledi hocam Evet yani Ona şöyle dedi, diyorum Yani diyelim ki Dediğiniz müftüye gitsin Desin ki müftü ya şu tarz hizmetler yani halkımızın da işte ibadetini besleyecek olan şeylerdir. Belediyemiz yapabiliyorsa bunları yapsın diyebilir mesela. Müftü yönlendirsin ha ama. İşte müftü yönlendirsin. Yani müftü. belediye bunu bu tarzda belki yapabilir. Bir yani, başkan bana bu itirazı yaptı hocam. Evet. Ben bu halkın belediye başkanıyım dedi. Dedim sen kaç dönem aday oldun ve çoğunu biliyorum senin konuşmalarının bir kere size iyi bir Ramazan yaşatacağım diye bir vaadin olmadı dedim. Yani Ramaz olsa mesela olsaydı halk da buna Ramazan'ı iyi geçirtecek bize diye oy verseydi doğruydu bu sanaryo şimdi. Yani bence yani mesela bu olabilir diyorum. Bu mesela o, olabilirdi. Değil mi yani vatandaşın biri ben sizin dini günlerinizde size farklı hizmetler vereceğim sizin arzularınıza göre. Bunu da diyebilir. Bunu AK Partili belediye başkanı da diyebilir. Kara CHP CHP'li belediye diyor. başkanı De, da diyebilir yani. Desin ...desin ama bunu Müftü Bey'in nezaretinde... Ha, ...doğrudur yapsın. evet evet... ...çünkü ben bugün... ...orada saz çalınıyor... ...türkü şarkı söyleniyor... kadın erkekli bir toplantı yapılıyor... ...iftar yapılıyor... ...Müftü Bey e söyleyeceğim sözüm var... Ve kıyamet gününde bu vatandaş... Yani müftünün de o işte belediye başkanına söylemesi lazım. Ha müftünün denetiminde olmayınca Müftü Bey ne desin ki hocam? Yani şöyle denebilir. Müftü de bir e, adım atar hocam. Bir e, irade gösterir. Gider der ki ya belediye başkanım. Yani şu, bir takım şeyler yapıyorsunuz. Ama burada dini hassasiyetler de önemli. Ramazan'ın o maneviyatı önemli. Şunlara dikkat etsek bence bunu demesinin hiçbir mahzuru yok. Demeli şey. Onu evet, evet, evet, onu onun da vacibi hocam. Onun da vacibi. Bunu da müftü efendi düşünsün. Evet. Müftü efendi evet, düşünsün. Evet. Ama e, hepimiz de aynı devletin ortak memuruuz diye bakıyorlarsa benim yapacağım bir şey yok o zaman. Evet. Ben, de, ben de hakkı söylerim. So, tabii ki. Yani tabii. Biz de hakkı söyleriz burada. Elbette, Hak elbette. inandığımızı yani evet, söyleriz evet. biz. Şimdi burada hocam çok ciddi bir şekilde ...bir şov yapılıyor... Hı hı. ...bu şov Allah için yapılıyorsa... E ...Allah'ın razı olacağı işlerden yapılıyor... <gülüyor> ...vatandaş bundan memnun oluyor deniyorsa... ...e hocam yani Sultanahmet'te... ...veyahut Eminönü'nde bir şenlik yapıyorsun... Katılıyor, ...katılıyor katılıyor... ...300 tane genç katılıyor... ...200 e. tane işi gücü olmayan insan katılıyor... 20 milyonluk şehirde bu ne ya sen, yani kaç kişi katılıyor bu törenlere sen, ama bu arada tabi bunlar belli kültür şirketlerine yaptırılıyor o arada ne oluyor ne dönüyor onu Allah biliyor tabi şey değişiyor mu size göre insanlarımızın Ramazan'la ilgili idrakinde bir aşınma bu şovlarla vesaire zühtün yerini Hı. israf alıyor evet Ramazan'da çöpe atılan yemek oranı Ramazanın dışındakinden fazla oluyorsa biz eridik demektir. Evet, Çıldırdık evet, demektir. Evet. İki, ibadetlerin yerini folklorik e, törenler alıyor. Evet. İtikafın yerini gezi alıyor. <gülüyor> evet. Ya. Yani son on gününde esas olan nedir sorusunun cevabı itikaf yapmaktır. Yapabiliyorsan itikaf yap. Yani. Ama Eyüp Sultan'da otoparklarda yer yok. Niye? Ee. Cami gezisi. Yani gezi İtikafın yerini almış Camide oturmanın yerine Camiye uğramamak gezme Şekli almış e Oturup Ramazan tiyatrosu Diye bir tiyatro icat etmişin Ramazan mukabelesi olur tiyatrosu olmaz Evet Yani benim ruhum ibadetle ihya olması gerekirken ibadetimin önüne Barikatlar gerildiğini görüyorum Bunu kabul etsem imanım bundan kocunuyor Evet. Yani imanım benim bu tip bir şeyi kabul etmeye müsait değil. Müminim ben, elhamdülillah. Evet, evet elhamdülillah. Ama yeni nesil orijinalini bilmediği için Ramazan deyince aklına Hacıvat Karagöz geliyor. Evet, işte o evet. Yani idrak aşılması. Yani bu orijinalini bilmeyenlerin Hacıvat Karagözü asabun çocukları zannetmesine karşı uyarmam gerekiyor benim. Evet. Bu böyle değil. Kaldı ki bütün bunların ötesinde siz e, ciddi bir kalıba oturttunuz... ...insanlar böyle istiyorlar, böyle ısındırıyoruz filan diyorsunuz ama... ...ne kadar ihlas var, ne kadar Allah rızası var... Ben demiyorum var. hocam yani... Ya, yani <gülüyor> Öyle kimse, diyor birisi... He, ha. Karşı, yani ne <gülüyor> kadar ihlas var, <gülüyor> evet. onu seninle Allah'a salarım ben... Doğru, yani Allah bilir, sen bilirsin, ben doğru. bilemem... ...ama ashab-ı kiramın döneminde... Ramazan'da böyle bir şey yapıldığını Bağdat'ta yapıldığını Duysaydı Ömer bin Hattab ne olurdu Acaba? Bir mektup yazardı oraya <gülüyor> <gülüyor> Mektup? Hocam mektup gidene Kadar uyuyamazdı o evet. kendi giderdi Oraya. Evet, evet. Kendi giderdi Yok ashab kiramdan daha Kolay veya zor Farklı bir dünyada mı yok? ashab kiramda Etrafı Hristiyanlarla müşriklerle çevrili Bir toplumdular. Yani onlara İslam'ı şirin gösterelim diye bir Gayretleri Olmadı. İslam budur Gelirsin veya gelmezsin dediler. Evet. E biz İslam'la e, dünyevi menfaatlerimizi, siyasi menfaatlerimizi paydaş gördüğümüz için... Evet. ...siyasetimize veya vakfımıza neyse oluşumumuza taraftar toplamaya orucu alet etmekte, Ramazan alet etmekte ee. sakınca görmüyoruz herhalde. Ha. Çok tehlikeli bir şey yani. O tehlikeli. Yani İslam'la eş değer mi benim siyasi varlığım veya vakfımın tabelası... Ya da derneğimin tanıtımı Hocam düşünebiliyor musunuz? Filan köylüler derneği var O da Ramazan'ı dört gözle bekliyor Evet Bütün ilahiciler, şarkıcı, türkücü Böyle çok sol pop Tandaslı olmayanlar Ramazan'ı bekliyor hep. Evet Yayın evleri Ramazan'ı bekliyor e, Herkes Ramazan'ı bekliyor Melekler de bekliyor Ama en az müşteri melekler de <gülüyor> Yani neden? Çok çarpıcı bir şey söylediniz. Yani herkes Ramazan'ı bekliyor ama en kısa kıldıran imamın camisi doluyor hep. Evet. Ya e, kiramın kıldığı gibi namaz memleketimiz sıcak diyor. Ya yani Medine'den daha sıcak bir İstanbul Allah Allah. Yani Medine'den de sıcak değil herhalde yani sıcaksı orada 18 saat oruç tuttular belki 50 dereceye varan bir sıcaklık altında bedire gittiler ya Mekke'ye gittiler, gittiler tabi. Yani Kadisiye'ye gittiler. Evet. E, bugün bir sıkıntı yaşıyoruz hocam. O sıkıntı da şudur. Bu Ramazan-ı Şerif başta olmak üzere ibadetleri bize uydurarak yaşatmaya yeltendik. İbadetleri bize uydurarak e, bu sıkıntı çok büyük sıkıntı. Allah muhafaza buyursun. Yani buna... Buradaki temel zaaf diyor hocam. Temel zaaf... Bu, bu yani bir kere ibadetleri bize uydurmak diye bir şey kabul edilemez asla, asla kabul. ona ibadet denmez ki oradaki zaaf ne yani kişilik zaafı zihniyet zaafı kalp hocam, zaafı o zaman ben ağzımdaki baklayı çıkarayım çıkarın hocam <gülüyor> yüz sene sonra bu ibadetlerin tamamen yok olması demek bu Allah yerinden evet. oynatıyoruz bu ibadeti evet, evet. yerinden oynatıyoruz içini evet. boşaltıyoruz şer de böyle ufak bir tavizle geliyor ibadet de ufak bir tavizle gidiyor bir evet. açı açıyoruz şimdi. Şu anda bir buçuk derece bu açı diyelim. Evet. evet kesinlikle teraviye gitmeyen insan kafir oldu diyemez kimse bu dünyada. Tabii. Teravi farz bir ibadet değil. Evet. Hatta bize sorulduğunda mesela çok ağır işte çalışan, üstelik de sağlığı yerinde olmayan biri yatsıyı güzel kıl. Çok yorgunsan yat diyoruz biz. Evet. Teravi şart değil sana çocukçılığın rızkı. Yani evet. inşaatta çalışıyor kardeşim 10 saat inşaatta çalışıyor iftarı bekleyemiyor mesela. Evet. Sıkıntı yok sen teravih kılmasan da olur diyor. ...dört ekat yat aşağıya diyoruz mesela. Evet. Yeter ki yatsıyı kaçırma. Ama keyfi olarak teravihin yerine bugün eğer bir folklor gösterisi, bilmem filancalar günü gecesi gibi bir şey koyduğunuz zaman bu 50 sene sonra yatsı namazının yerine de konacak. Evet. bugün kaybolan teravi, yarın kaybolan yatsı namazıdır evet bu sıkıntıyı görmezden halk gelebilir mesul değil bundan siyasetçiler böyle bir şeyi görmezden gelebilirler e, devlet memuru niteliğindeki müftü efendiler konuşsa da zaten e, kimse dinlemeyecek diye söylemeyecek ama ben kıyamet günü dirileceğim ve bunu söylemek zorundayım bunu söylemek zorundayım evet. bu şov boyutu Ramazan-ı Şerif'imizi orijinalinden koparıyor. Orijinalinden kopmuş bir Ramazan, hem ahiretimize yatırım değil, hem bir bölü beş oranında yıkım demektir İslam için. Çünkü Ramazan bu ümmetin farkıdır. Oruç da bizim bir bölü beş oranında İslam'ımız demektir. İslam'ın beş şartından Biridir. biri oruçtur. Evet. Bu, bakınız üstadım, 20 sene önce, Müslüman bir anne, oğlumun imtihanı var yarın, oruç tutması olur diye sorabilir miydim araçta? Siz bana söyleyin bunu. Kimsenin gündemine gelmezdi hocam. Hakla gelmezdi. Bunu sorandan ne şüphe ederdi? Hakla gelmezdi. O, o ana baba imkanı yok yani. Hiç kimsenin aklına Bu sene gelmezdi. sınıfta kal oğlum. Ne var bunda? Evet, evet, Denir. Tabii. Ama... Ben şimdi Ramazan-ı Şerif soruları başladı... İşte üniversite... İlk gelen sorular bir... onlar İlk mı? İlk sorular bunlar hocam... İmtihanım var bu bir zarurettir değil mi? Zannedersin ki uzayda imtihana giriyor da... Hava boşluğunda kalacak yani eğer kazanaması imtihanı... Evet... Ya bu ne oldu işte... Ramazan-ı Şerif'in içinin... Eğlenceyle... Orucun sofrayla... Teravihin süratle... Eritilmesinin sonucu olarak... ...oruç pazarlığı başladı... Evet, ...oruç başladı... ...şimdi çok enteresan bir fetva örneği vereyim size... ...yakın bir zamanda bir hanımefendi şöyle bir soru sordu... Ee, ...bir sıkıntısını onu anlatmayalım... ...şahsı göstermiş oluruz... ...büyük bir sıkıntı olmuş... ...o da şöyle bir adak yapmış... ...Allah beni kurtarırsa bu işten... ...medyaya intikal etmiş bir olay olduğu hmm, için... Hmm. ...o olayı söylemiyorum... Allah beni bu işten kurtarırsa ömrümün sonuna kadar üç ayları oruçlu geçirmeye adıyorum demiş. Hmm. Akılsızca bir şey. Evet. Adak yapmak bir defa dinimizde teşvik edilmeyen bir şeydir. Evet. evet. Adak yapmamak lazım ama yapınca da Yap. vaciptir, evet. ibadettir. Evet. Şimdi ama hanımefendinin şöyle bir sorunu var. Ee, başlamış üç aylara, recebin yirmisine gelince arkadaşı yaş gününe çağırmış onun. Evet Bu da rica etmiş akşamdan sonra olsun demiş Akşamdan sonra da yapamam demiş Salonu ancak öyle tutabiliyoruz Övlende gitmiş Adağını bozmuş Evet Şimdi soru Demişler ki senin adağın bozuldu O olay geri gelir demişler <gülüyor> Evet Şimdi <gülüyor> kime soracaksın E kime sorarsan sor Yahu ...insan trafik kazası geçirir... ...hastanede bakım olur... ...doktor on gün yemek yiyeceksin der de... ...belki böyle bir adak bozulabilir... ...arkadaşın yaş günü için... ...bozacak düzeyde... bir ...insan oruç vaat etmemeli Allah'a bir defa... ...evet... <gülüyor> ...neyse cevap verdim... ...böyle bir şey olmaz dedim... ...çok kötü yapmışsınız... ...istiğfar edin... ...dedim... ...cevap ne oldu hocam... ...siz zorlaştırmak için mi hoca oldunuz demiş... ...evet... Ben dedim kusura bakmayın ben e, İslam dinini ayakta tutan bir hoca efendi olmaya çalışıyorum eğer hoca efendiysem. Siz bunu bir Hristiyan babasa sorsaydınız size bir çare bulurdu dedim. Yani. Evet. Yani bir de insanlar dikleniyorlar şimdi. Evet. Niye dikleniyor? Yani bir kolaylık bulsana ya. <gülüyor> Sanki din benim İş, benim yani gibi evet. E, ama ne oldu Teravihin yerine neyi koyduk? Mukabeleyi internetten dinledik, televizyondan dinledik. E, mukabele başörtüsü diye başörtü aldık çünkü normalde başörtümüz yok. E, i̇ftar diye çılgın sofralar kurduk. Ramazanın sonunda da 10 lira dedi Müftülük ama biz 15 liradan fitreleri verdik. Ramazan bitti. Evet Ramazan bitti ama değeri bitti. Evet. Etkisi bitti Ramazan-ı Şerif erittik Bunun için bu geçirdiğimiz yıllarca sürmüş Ramazan'ı değerlendirme çalıştığı yapılması lazım evlerde Çok güzel. Siyasetçiler de belediye görevlileri de vakıfçılar da oturup Bu işin ne kadarını Allah için yaptık Ne kadarı da Allah için dediğimiz halde bize hizmet etti aslında Vakfımıza yani bize derken bireysel bir çaldı çırptı konuşmuyorum ben burada tüzel kişilik olarak. Evet. Çünkü niyetin bir tarafı insanlığa hizmet, İslam'a hizmet, İslam'ı tanıtım gibi bir e, kampanyaya dönüşüyor. Dolayısıyla yüzde yüz öyledir demiyorum ama ben beni biliyorum. Ne kadar ben yüzde yüz Allah için yaptım ne kadar da tüzel kişiliğim için diyeyim. Kalbine danış. Kalbine danış, verilecek cevaba göre hareket et. Evet. Yok kalp bu tür değerlendirmeleri yapmıyorsa sen Ramazana devam et öyle, istediğini yap. Evet. Zaten değerlendirme yapmayan kalbe yapılacak bir şey yok bu durumda. Bu sebeple geçmiş Ramazanların faturasını bir değerlendirmemiz lazım. Biz yani gecikmiş faturalar için ne kadar temerrüt <gülüyor> e, fazlalığı gelecek bize belli değil. Korkarım ve Rabbimin Büyük engin rahmetine sığınarak Bizi mağfiret buyurmasını Temenni ederek Derim ki Belki de Ramazan-ı Şerif kıyamet günü Ve Ramazanımızdaki manevi Varlığımızı iktizası Olan şeyler biz onlar Cennet umudumuz diye bakarken Bizden hesabı sorulacak şeyler olacak Diye korkuyorum Allah korusun evet. Bunu itiraz eden kardeşlerimin Selahattin Camileri'nin bahçesinde kurulan Ramazan çadırlarını insanlar içeride teravih kılarken bir izleyi versinler. Tabii biz de camideyiz. Nasıl izleyelim diyecek. Hani özel günlerinde olan bir hanım kardeşimiz kılmıyordur muhakkak namaz, gitsin baksın. Ya da içeride teravih kılınırken cami bahçelerinde ne oluyor Selahattin Camileri'nin bahçelerinde? Belediyelerin kurduğu çadırlarda ne oluyor? Bunu bir baksınlar. Yani dolayısıyla Ramazan'ın toplu faturası geldiğinde artılarımız kaybolup gitmiş olabilir. Allah muhafaza buyursun. Bunu böyle beddua gibi söylemiyorum. Kavruluyor ciğerim de söylüyorum. Evet. Evet insanların hoşuna gidiyor. Doğru. İnsanların hoşuna gidiyor olabilir. Çocukların hoşuna gidiyor olabilir. Ben e, 57 yaşındayım üstadım. Allah ee, sağlık afiyet Cemiyen, e, Mümin olarak ve dinine hizmet edeceğimiz Şartlarda inşallah, i̇nşallah. Yani Ramazan-ı Şerif'teki Bu tür faaliyetlerden Etkilenip Takva hayata dönmüş insan arıyorum hocam. Gene eski Ehli tarikat zikrine evet. Devam ediyor Gene tesettürlü kadın tesettürüne devam ediyor Bu şovlarla gelenler Şovla gidiyor bayram şovuyla Gidiyor umumiyeti itibariyle Elbette bir kişi iki kişi vardır ama bin kişiyi ifsad ettiğimiz bir yerde bir kişi kurtardık diye sevinmenin bir manası mı var? Yani. O zaman şöyle bir şey mi hocam? Bir yani Ramazanın hakikati, Ramazanın hukuku yani. Diyelim ki Resulullah Efendimiz'in hayatında sallallahu aleyhi ve hayatında Ramazan neydi? Şimdi siz itikaf diyorsunuz. İtikaf yani belki hiç kimsenin gündemine girmiyor. Halbuki bir Ramazan takvimi mesela yapılsa değil mi? Yani günlük ne düşüyor üstüme? Ne bileyim Ramazan biterken bir aylık sürede Nasıl bir e, diyelim ki kendi kişiliğimi inşa etmem lazım falan. Bunların belki bir o çalıştayın bir maddesi de olmalı. bu olmalı değil mi yani? Ve bir de şunu teklif edebiliriz. Eğer Müslüman bu Ramazan'da oruçtan başka farklı bir şey yapamayacaksa şunu demeli. Olumsuz da hiçbir şey yapmayacağım. Evden evet. çıkmayacağım bu hmm. Ramazan boyunda. Bari hmm. bunu yapmalı. Evet. Yani ben daha önce gidip gece 11'de. C cami bahçesinde oturmuyorum da Ramazan'da niye gidip dondurma yiyeceğim ya Evet Daha önce ben ailece Kızımı hanımı oğlumu alıp Bir parkta oturmuyoruz Akşamdan sonra aile sokağa çıkar mı diyordum da hı hı. Ramazan'dan sonra Ramazan-ı Şerif'in içinde Ailece sokağa çıkmanın Dayandığı nedir bu dünyada ya Esasından Otururum negatif bir şey yapmayacağım Bu Ramazan'da derim Çıkmayacağım evet. ya Bari olduğum yerde durayım da <gülüyor> Zararım mı abarmasın Zararım çoğalmasın Demek zorundayız en azından evet, En azından evet. Çünkü Ramazan-ı Şerif'ten biz Cennet beklerken Ramazan Yüzünden vebale girmekle Karşı karşıyayız Şimdi İbn-i Abbas'la İlgili radıyallahu anhuma Bir örnek anlatılır ee, Kur'an-ı Kerim'de ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde anlaşılıyor ki Ramazan-ı şerif değerli. Ama biz bunu başka bir yerden örneklendiriyoruz. Mekke-i Mükerreme'de namaz yüz bin yazılıyor ya. Yani. Evet. Alimler diyorlar ki her şey yüz bin yazılıyor olabilir burada. Dikkat etmek lazım. İbni Abbas Radıyallahu anh'a Efendimizin oğlu ümmetin derin müfessiri ömrünün sonuna doğru Taif'e gitmek istemiş. Evet. Demişler ki nereye gidiyorsun ki herkes buraya geliyor Mekke'de yüz bin yüz bin. Sen niye Taif'e gidiyorsun ki demişler. Çok enteresan üstadım. Bunun sıhhat derecesini bilmiyorum. Bir menkıbe de olsa bir manası var bunun. Hı -hı. Demiş ki yani allah Teala'nın burada sevapları yüz bin yazdığını düşünüyorsunuz da. Günahları ne yazdığını düşünüyorsunuz demiş. <gülüyor> ben bu ömrümün sonunda. Evet. Ee, gideyim günahların da normal yazıldığı yere gideyim bari evet. sanki günah işliyor hmm. gibi Yani bu hassasiyet Ramazan-ı Şerif'te biz her şeyi bin on bin yüz bin derken e, Oturduk izlediğimiz dizi film de o hale geldi Evet Veya da yaptığımız gıybet de bu hale geldi Yani neyin nasıl yazıldığının farkında olmak lazım Değil mi? İbni Abbas radıyallahu anh'ın şeyinden onu anlıyoruz. Yani ne yazılıyor? Yüz bin artı tamam iyi de ya yüz bin eksi yazılıyor sayıda. Yani bir bakkal sadece alacaklarını hesaplarsa evet. ticaret olmaz gibi üste, vereceklerin vereceklerinde var evet, seni. Evet. Yani Müslüman olarak Allah-u Teala'nın soracağı hesabını soracağı şeylerle karşılaşıyoruz. Günah ihtimalleriyle karşılaşıyoruz. Evet tesettüre bir kural getiremiyoruz İstanbul şimdi yaz aylarında yani Allah göstermesin ne hale gelecek daha evet. kışken ne hale geldi yazın kim bilir ne hale gelecek e şimdi kural var orada duruyor yani duruyor <gülüyor> yani yaşan nasıl lazım yazda kışta ama ben bunu İstanbul'da önleyemiyorsam eğer evet İşe güce gidiyorsam eğer, akşam parka gidip oturuyorduysam eğer, Ramazan'da bari bu zorluğa karşı oturayım, evimde çocuklarımla oturayım, balkonda oturayım deme e, gayreti içerisinde olmamız lazım. Yani hayır yapamıyorsam, artı getiremiyorsam bari şer yapmayayım, şerrin yanında durmayayım diyecek ince hassasiyeti göstermemiz lazım. Elbette ben kötülüğü önleyemem. Elbette Ramazan-ı Şerif ashab-ı kiramın e, yaşadığı gibi yaşamaya ne şahsım açısından ne toplum açısından muktedir olamam. Ama bunu yapabilirim. Burada üstadım siz saate bakmadan önce evet, ben... 5-6 e, dakikalık e, bir süremiz kaldı. Ramazan-ı Şerif ile yani, ilgili... Evet. Ramazan'a giderken... Giderken bir nokta daha var. Buyurun. Şimdi... Yüz sene önce adı anılmaz şeyler hayatımızın parçası oldu. Mesela sağlıkla ilgili yani e, astım hastalarının mesela kalp hastalarının e, tedavisi yüz sene önce adı şanı bilinmeyen şeyler dil altıydı. İşte pıs pıs diye bir mesela astım hastalarının kullandığı hı hı. E, e, nefes almayı kolaylaştıran ilaç var. Bunlar başta olmak üzere. Sadece ilaç açısından değil Klima kullanmaktan Yüzmeye gitmekten e, Yani mesela duş alma Yaz gününde Ramazan yapıyoruz Duş alma evet. meselesine gelinceye kadar e, Ramazan-ı Şerif'le beraber Ramazan'daki ibadetlerimiz açısından Bir fetva e, dosyaları açılıyor Evet doğru e, Bunlar bir zaruretten kaynaklanıyor yani Allah Teala Ramazan'da ölseniz de ilaç kullanmayın buyurmadı ki bize. Evet. Bu sebeple Müslümanlar olarak, onlara fetva veren insanlar olarak iki yöntemden birini seçmemeliyiz. Ya Allah Teala ruhsat vermiş. E, ne gereği var? E, üşüdüysen banyo yap, çok terlediysen de banyo yap. Sakız çiğne ondan sonra böyle lakayt sanki oruç böyle bir fantaziymiş gibi bir fetva arayışı içerisinde fetva veren veya soran olarak bulunmak bu bahsettiğimiz Ramazan-ı Şerifi boşluğa salmak olur. Bunun karşılığında ters taraftan bakıldığında ya oruç bu kardeşim. Öyle sen ay, de bir ay sabret işte delirdin mi sen? Asabıkram ne çekmiş? Ya astım hastasına bunu söylerken insan korkar ya. Evet. Allah sen hiç astım hastası oldun mu da konuşuyorsun? Değerler adam evet. Bir hoca efendi, e, bu arada çok önemli bir şey. Bir hoca efendi e, adeti cuma cuma namazında vaaz etti mi, namazdan önce, ezandan önce ne kadar konuşursa, ezandan sonra da o kadar konuşurdu. Hmm. İnsanlar bağırır, çağırır, hoca işe yetişeceğiz falan. Allah'tan korkun, kılmadan mı gideceksiniz? Bir gün dedi ki, oğlum dedi, yaşlı başlı bir insan... Tövbeler olsun dedi bir dakika uzatmam bir daha dedi Müezzin erken okusa bile ben bırakarım dedi Ne oldu dedim ne ya Ne olmuş Ben de bir cenaze için dedi bir camiye gittik cumaya Sıkıştım mı dedi cumada dedi sıkıştım ya imam, uzatıyor İmamın da. uzatası geldi. Allah'ım ne kötü bir şeymiş o dedi. <gülüyor> Anladım ki bunu Allah bana ders olarak verdi. Ben daha uzatmayacağım dedi. Evet. Şimdi bunun gibi sen hastam hastası oldun mu hiç? Yani. Kalp birizi geçirmiş bir adamın dil altı hapının nasıl mahkum olduğunu hiç şahit oldun mu? Dolayısıyla Allah'ın verdiği ruhsatları ulu orta ıkızılırmak gibi akıtıp gitmek de caiz değil. İnsanların canlarıyla oynayacak şey de caiz değil. Bunun ortasını bulmak gerekir. Evet. Ve bu ortasını da bireylere göre değil kurumların çizdiği çizgilere göre kullanmak lazım. Mesela Diyanet İşleri, Dini İşleri Yüksek Kurulu belli bir e, fetva sitisi takip ediyor. Yani lakayet şeyleri de almıyor. Evet. Böyle olağanüstü e, sorumluluk duygusu var. Ha, var. Var, var, Sorumluluk evet. duygusu var Ve e, kendisi gibi Yüksek kurullarla da ortak yapıyor Bu işi Hı -hı, yaparken evet. e, işte Mesela fıkıh konseyleri var Ezer'in bilimleri var Bunlarla beraber çalışıyor gibiler Yani çalışmıyorlarsa da e, Dolayısıyla diyanet işlerini Esas almak gerekiyor Evet Diyanet işlerini esas alıp Evet bir kısmı bazı hoca efendilere göre Gevşek fetvalar bunlar ama Bireyden daha dayanılacak Durumda diyanet Yani kıyamet günü ben Ümmeti Muhammed'in din işlerinden sorumluydu Ona uydum diyebilirim evet. Ama Nurettin hocaya Niye uydun diye kabul edilmeyebilir Bir evet. birey olması Hı -hı. açısından Söylüyoruz Bu hususta fetva ararken Fetva verirken bu ortalamayı Tutturacağız bir son bir Çizgim Hı -hı. daha Hı -hı. kaldı sizin saatinizi Sıkıştırıyorum Ramazanla beraber ne hikmettir bir fitne bizi buluyor hep. 5-10 sene öncesine kadar birileri irtica kampanyaları hmm. başlatırdı. Şimdi onun yerine bizden birileri Ramazan'ımızı bölmeye çalışıyor. Yok erken oruç tuttun, yok erken bozdun. Evet. Benim mümin olarak bu sorulara cevap da vermiyorum zaten. Evet. Dinlemiyorum da bunları. Orada da mı diyaneti? Burada da diyaneti esas alacağız. Mesela Avrupa'da yaşayan mümin kardeşlerimizin ciddi sorunları var. Evet. bilhassa iftarla sahur vaktinin arasında kimi diyor ki 5 saat fazla tuttunuz kimi diyor bu bile yetmiyor kimi hiç iftar etmemek lazım çoluk çocuğun eline düşürmemek gerekiyor bu işi ben kardeşlerimize diyorum ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine uy yalnızsa da korkma evet. onlar düşünsün ya <gülüyor> bana ne ya onlar düşünsün çünkü bunlar kıyamet günü ne diye dirilecekler Müslümanların dinlerinden sorumlu Evet. 3 milyon oruç senin yüzünden Yanlış tutulmuş uğraştır kıyamet günü evet. Nasıl olsa bana sorulmaz bu evet. Bu Bulgaristan'da bir din işleri Yüksek kurulu değil ki tabii, tabii, Bu tabii. büyük bölümü Müslüman olan ehl olarak Yaşayan bir toprakta Müslüman Onlar da benim gibi Allah'tan korkuyorlar O da biliyor bu işin yani O da, o olup, da helal Allah olmadığı. Allah karşındaki sorumluluğunu düşünerek Ya bir ben miyim Allah'tan korkan evet, Yani bu, evet. bu yanlış bir şey Doğru. Bu başta olmak üzere Ramazan'a ait bu tür fitnelerden Ve siyasi tartışmalardan Arınmış bir ayı geçirmek Lazım diye düşünüyorum Evet bu da çok önemli Allah razı olsun Amin, Hocam en son Yani siyasi tartışmalar da Çünkü bizim bu tür e, şeylerde... Orucundan değerli değil hocam Evet Değerli dinleyiciler, Nureddin Yıldız Hocam'la bendeniz Ahmet Taş getiren İslam'dan hayatı ölçülerde birlikteydik. Ramazan öncesinde şöyle bir kalbi hazırlık için konuştuk. İnşallah içimize bakarız, Ramazan'a ona göre hazırlanırız, ona tutunuruz. Onun sonunda inşallah Resulullah Efendimiz'in Selam. sallallahu aleyhi ve